Neûzü billâhi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillâhi nehmaduhu. Ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve neûzü billâhi min şurûri enfüsina ve min seyyâta amalina. Men yehtihillâhu felâ muzillelâh ve men yudlil felâ hâdiyeleh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illâllâhu vahdihû lâ şirikâleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlûh. Ama abad, fe inne estağal hadîfi kitâballâh ve hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesetatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin finnar Ebu Zer radiyallahu an şöyle rivayet ediyor Resulullah aleyhissalatu vesselam Rabbinden rivayetle şöyle buyurdu Ey kullarım! şurası kesindir ki ben kendine zulmü haram ettim ve onu sizlerin arasında da haram kıldım Öyleyse birbirinize zulmetmeyin. Ey kullarım, benim hidayete erdirdiklerim dışında hepiniz sapmış durumdasınız. Öyleyse benden doğru yola iletmemi isteyin ki sizleri doğru yola ileteyim. Ey kullarım, benim doyurduklarım dışında hepiniz açsınız. Benden doyurmamı isteyin, ben de sizleri doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız. Öyleyse benden giydirmemi isteyin, ben de sizleri giydireyim. Ey kullarım! Sizler gece ve gündüz günah işliyorsunuz, ben ise bütün günahları bağışlarım. Öyleyse benden bağışlanma dileyin, sizleri bağışlayayım. Ey kullarım! Sizler bana zarar verebilecek durumda değilsiniz ki zarar verebilesiniz. Bana bir fayda verebilecek durumda değilsiniz ki fayda verebilesiniz. Ey kullarım! Eğer sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz, sizin içinizdeki en takva sahibi kişinin kalbi gibi bir kalbe sahibi olsa, bu durum benim mülkümde hiçbir şey artırmaz. Ey kullarım! Şayet sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz, sizin içinizdeki en günahkar kişinin kalbi gibi bir kalbe sahibi olsa, bu durum benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım! Eğer sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz, hep birlikte bir düzlükte toplansa ve benden dilekte bulunsalar ben de her insana istediğini versem bu durum benim katımda olandan denize batırılan iğnenin çıkarıldığında eksilttiğinden başka bir şey eksiltmez. Ey kullarım bunlar sizlerin amellerinizdir. Ben onları sizin için bir bir sayıyorum. Sonra da onları size eksiksiz vereceğim. Öyleyse her kim hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Her kim de bundan başka bir şey bulursa kendi nefsinden başkasını kınamazsın. Bu kutsi hadise İmam Müslim, Tirmizi, i̇bn Mace, Ahmet bin Hanbel ve daha başka muaddisler rivayet etmişlerdir. Ebu Zer radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis hakkında İmam Ahmet bin Hanbel bu hadis-i şerif Şamlılar nezdinde en değerli hadistir demiştir. Hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Cenab-ı Hak Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım. Yani Allah Azze ve Celle kendisini kullarına zulmetmekten men etmiştir. Nitekim şu ayet-i kerimelerde e, bu manada buyurulmuştur. E, Kaf suresinin 29. ayetinde Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. Mü'min suresinin 31. ayetinde Allah kullarına bir zulüm dileyecek değildir. Ali İmran suresi 109. ayetinde Allah hiçbir kimseye zulüm dileyecek değildir. Fussilet suresi 46. ayetinde Rabbim kullara zulmedici değildir gibi e bu manada daha birçok ayetlerde Allah Azze ve Celle bunu beyan etmiştir. E, Taha suresinin 112. ayetinde her kim mümin olarak iyi olan işlerden yaparsa artık o ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar buyurmuştur. Bu ayette geçen hedin kelimesinin anlamı kişinin işlediği iyiliklere az bir karşılık vermektir. Zulüm ise başkalarının işlediği günahlardan dolayı ceza görmektir. Buna benzer ayetler Kur'an-ı Kerim'de bol miktarda mevcuttur. Konu zulmün haramlığına dair Özelden soran kardeş, bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin zulme kadir olduğunu ancak lütfunun, ihsanının, cömertliğinin ve kereminin bir gereği olarak bunu kullarına yapmadığına delalet etmektedir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Alimlerin büyük çoğunluğu, zulmü bir şeyin konulması gereken yerin dışına koymak şeklinde açıklamışlardır. Bunu... Başkasının mülkünde sahibinin izni olmadan tasarrufta bulunmak şeklinde açıklayanlara gelince buna benzer bir açıklama İyas bin Muaviye ve başkalarının sözü olarak nakledilmiştir. Onlar şöyle diyorlar. Zulüm Allah Azze ve Celle hakkında imkansızdır. Başkaları hakkında olması düşünülebilir. Çünkü onun yaptığı her şey kendi mülkünde yapmış olduğu tasarruftur. Ebu Lesved et düeli de kendisine kader hakkında soru soran İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'a buna benzer bir cevap vermiştir. Ebu Davud ve İbn-i Mace Ebu Sinan Said bin Sinan Vehib bin Haldel Hümsi İbn-i Deylemi isnadıyla Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'den şöyle dediğini rivayet ediyorlar. Şayet Allah Teala gök ehline ve yerde bulunanlara azap etmiş olsaydı onlara zulmetmeden azap etmiş olurdu. Eğer onlara merhamet etse Allah'ın onlara olan rahmeti amellerinden daha hayırlı olurdu. Ubey radıyallahu an i̇bn Mesud radıyallahu an yanına gelmiş ve ona da bu sözü aynen söylemiş. Sonra Zeyd bin Sabit'e gitmiş ve ona da Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bunun gibi bir hadis rivayet etmiştir. Bu sözü şöyle anlamak gerekir. Eğer onlara azap etmeyi murad etse, onlar hakkında azap edilmeyi hak edecekleri şeyleri takdir eder ve o zaman onlara karşı zulmetmemiş olur. Allah azze ve celle'nin kulların fiillerinin yaratıcısı olması ve bu fiiller arasında zulmün de bulunması Allah Teala'nın zulüm ile nitelenmesini gerektirmez. Tıpkı kulların işlediği diğer çirkin fiillerle nitelendirilmediği gibi. Bunlar onun yaratması ve takdiridir. O ancak kendi fiilleri ile nitelenebilir. Kullarının yaptığı fiillerle değil. Zira kullarının fiilleri onun yarattığı ve etkisi olan şeylerdir. allah Teala bu fiillerin herhangi biriyle nitelenemez. O ancak kendi sıfatlarıyla, yaptıklarıyla ve kendi fiilleriyle nitelenebilir. En doğrusunu Allah bilir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın zulmü sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin şeklinde Allah Azze ve Celle'den naklettiği sözün anlamı Allah Azze ve Celle zulmü kullarına da haram kılmış ve kendi aralarında birbirlerine zulm yapmayı yasaklamıştır. Bir kimsenin kendi nefsine zulmetmesinin kesinlikle haram olmasının yanında herhangi birinin başka birine zulmetmesi de haramdır. Zulüm iki çeşittir. Birincisi nefsin yaptığı zulümdür. Bunun en büyüğü şu ayet kerimede olduğu gibi Allah'a şirk koşmaktır. Lokman suresi 13. ayetinde Lokman oğluna öğüt vererek yavrucuğum Allah'a ortak koşma doğrusu şirk büyük bir zulümdür demişti buyruluyor. Zira şirk yaratılmışlardan birini yaratıcı mevkine koymak ona ibadet etmek ve onu ilah edinmek demektir. Bu da bir şey layık olmadığı yere koymak anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de zalimler hakkında gelen azap tehditlerinin çoğu ile kastedilen müşriklerdir. Nitekim Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 254. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kendisine artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün yani kıyamet gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Kafirler elbette zalimlerdir. Şirkten sonra zulüm ifade eden nefsin işledikleri arasında derecelerine göre büyük ve küçük günahlar gelir. İkincisi İnsanların birbirine yaptıkları zulümdür. Hadis-i şerifte geçen zulüm de bu kısımdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde şöyle buyurmuştu. Kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız tıpkı şu gününüzün, şu ayınızın ve şu beldenizin haram olduğu gibi birbirinize haramdır. Bu harbi Müslüm'ün rivayetinde gelir bu. Rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hutbeyi Arefe günü, Kurban Bayram günü ve bayramın ikinci günlerinde irade etmiştir. Bir rivayete göre sonunda şöyle de buyurmuştur. Söylediklerimi dinleyin ve esenlik içinde yaşayın. Dikkat edin, zulmetmeyin. Dikkat edin, zulmetmeyin. Dikkat edin, zulmetmeyin. Bir Müslümanın malı ancak gönül rızası ile helal olur. E, bu metni e, hutbe. E, Veda hutbesinin bu şeklindeki ziyadesi Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geliyor. Sahihayn'da i̇bn Ömer radıyallahu anhumadan Resulullah aleyhissalatü şöyle buyurduğu rivayet edilir. Zulüm kıyamet gününde zalim için zifiri karanlık olacaktır. Yine Buhari ve Müslim Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anhümadan rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala zalime biraz fırsatlanır ama bir de yakaladı mı artık paçayı kurtaramaz. Sonra Rabbin haksızlık eden memleketleri onların halkını yakaladığında onun yakalayışı işte böyle şiddetlidir. Şüphesiz onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir ayetini okudu. Bu ayet Hud suresi 102. ayeti. Sahih Buhari'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Kimin üzerinde kardeşine ait ırzına, kişiliğine veya malına tecavüz sebebiyle hak varsa dinar ve dirhemin bulunmadığı kıyamet ve hesaplaşmanın olacağı gün gelmezden önce bugün mazlumdan o hakkı bağışlamasını dilesin. Yoksa salih bir ameli varsa o zulmün nispetinde kendisinden alınır. Eğer iyiliği yoksa arkadaşının günahından alınır kendisine yüklenir.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 ''Ey kullarım, sizler gece ve gündüz günah işliyorsunuz. Ben ise bütün günahları bağışlarım. Öyleyse benden bağışlanma dileyin, sizleri bağışlayayım.'' buyuruyordu. Hadiste geçen bu ifadeler şunu ortaya koyuyor. ''Bütün mahlukat, maslahatlarına ve kendi yararlarına olan işleri yerine getirebilmek ve bunun yanında din ve dünya işlerinde kendilerini zararlardan koruyabilmek için Allah Teala'nın lütfuna muhtaçtırlar.'' Kullardan hiçbiri bunlardan birini kendi başına yerine getirme imkanına sahip değildir. Allah Teala bir kimseye hidayet ve rızık vererek lütufta bulunmasa o kişi dünyada bunların her ikisinden de mahrum kalır. Yine Allah Azze ve Celle bir kimseye günahlarını bağışlayarak lütufta bulunmasa ahirette o günahlar o kişinin helak olmasına sebep olur. Allah Azze ve Celle Keyf Suresinin 17. ayetinde Allah kime hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın buyuruyor. Bu mealde ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de e, pek çoktur. Örnek olarak e, Fatır suresinin ikinci ayetinde Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. Onun tuttuğunu ondan sonra salıverecek de yoktur. O üstündür, hikmet sahibidir buyurulur.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 Hud suresi 6. ayetinde de yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir buyrulur. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam ile eşinin şöyle dediklerini anlatıyor. Dediler ki Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Araf suresi 23. ayet. Nuh Aleyhisselam'ın da şöyle dediğini bildiriyor Allah Azze ve Celle. Hud suresi 47. ayetinde eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. İbrahim aleyhisselam da bu hadiste sayılan huslarda allah Teala'nın tek olduğuna, ondan başka ilah bulunmadığına, ona ortak koşanların, koşulanların hepsinin batıl olduğuna şöylece delil getiriyor. Şuara suresinin 75-82. ayetlerinde. İyi ama neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İster siz ister eski atalarınız, iyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren odur. Beni yediren, içiren odur. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek odur ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum odur. Şurası gayet açıktır ki dünyada kullar yaratmak, hidayet etmek, rızık vermek diriltmek ve öldürmek, ahirette de günahlarını bağışlamak gibi hususlarda münferit ve tek başına olan varlık, ilah kabul edilme, ibadete layık olma, dilekte bulunma, niyaz merci olma ve huzurunda boyun bükme gibi hususlarda tek varlık olmaya elbette ki hak sahibidir. Nitekim Allah Azze ve Celle Rum Suresinin 40. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah o yüce varlıktır ki sizi yaratmış sonra rızıklandırmıştır. Sonra o hayatınızı sona erdirecek. Daha sonra da sizi tekrar diriltecektir. Peki sizin Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınız için de bunlardan birini yapabilecek var mı? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir. Bu hadis-i şerifte şu da işaret vardır. Cenab-ı Hak azze ve celle kullarının din ve dünyaya ait bütün ihtiyaçlarını ve maslahatlarını kendisinden istemelerini sever. Yani kendisinden hidayet ve mağfiret istenilmesinden hoşlandığı gibi kullarının yiyecek, içecek, yiyecek gibi ihtiyaçlarında da kendisinden istemelerinden hoşlanır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Sizler bütün ihtiyaçlarını Rabbinden istesin. Hatta ayakkabısının bağı koptuğu zaman onu bile Rabbinden istesin. Tirmizi, Eddua isimli eserinde Taberani ve Sayhinde İbni İbban rivayet etmiştir bunu. Seleften bazıları namazda, hamur tuzu ve davarın yemine varıncaya kadar bütün ihtiyaçlarını Allah Teala'dan isterlerdi. İsrailiyat arasında da şöyle bir rivayet vardır. Musa Aleyhisselam şöyle der. Ya Rabbi, dünyalık bazı ihtiyaçlarım oluyor, onları senden istemeye hayal ediyorum. Kendisine şöyle denilir. Hamurunun tuzu ve merkebinin yemine varıncaya kadar ne varsa benden iste. Zira kul ihtiyaç duyduğu her şeyi Allah Azze ve Celle'den istediği zaman ona muhtaç olduğunu ishar etmiş olur. Bu da Allah Teala'nın sevdiği bir durumdur. Selef'ten bazıları da birinci kısımdakilerin yaptıkları gibi dünyalık ihtiyaçlarını Allah'tan istemeye utanırlardı. Bu hadis-i şerifte geçen "Benim hidayete erdirdiklerim dışında hepiniz dalalettesiniz, sapıklıktasınız." sözünü bazıları İyaz bin Himar radıyallahu anh'ın Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan rivayet ettiği şu hadise aykırı olduğunu zannetmişlerdir. Allah Teala buyuruyor ki kullarımı hanif yani hak din sahibi olarak yarattım. Diğer bir rivayette Müslüman olarak yarattım ve şeytanlar onları avladı veya saptırdı şeklinde geliyor. E, bu Müslümin e, Ahmet bin Hanbel'in ve İbni Hiban'ın rivayet ettiği bir hadis. Aslında durum e, zannettikleri gibi değildir. Allah Azze ve Celle Adem oğlunu İslam'ı kabul etmeye herhangi bir şeye değil de ona meyletmeye yatkın olarak yaratmıştır. Yaratılışında Buna hazır durumdadır ve bu özellik onda yaratılışından gelen bir kabiliyet olarak hazır bulunur. Ancak bu kabiliyetin ortaya çıkması için insanın fiili olarak İslam'ı öğrenmesi gerekir. Öğrenim olmadan önce insan cahildir ve hiçbir şey bilmez. E, Nahil suresi 78. ayette bu hususa ışık tutuyor. E, siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Nitekim bir ayet-i kerimede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben şaşırmış bulup da yol göstermedi mi buyurulur Duha suresi 7. ayetinde. Bu ayet ile anlatılmak senin şudur. Sana öğretmiş olduğumuz bu ilim ve hikmetten yoksun ve bilgisiz olarak bulmuştuk. Başka bir ayet-i kerimede de bu husus Şura suresinin 52. ayetinde şöyle ifade ediliyor. İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin. O halde insan hakkı kabul edebilecek bir fıtratta yaratılmıştır. Şayet Allah Teala ona hidayet vermek isterse, hidayeti ona öğretecek kişiyi buna sebep kılar... Ve daha önce hidayet kabul edebilecek kabiliyetteyken sonra bil fiil hidayet üzere olur. Eğer Allah Teala onu alçaltmak isterse onun fıtratını bozacak birini kendisine musallat eder. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslümin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Herdoğan fıtrat üzere yani dini kabul edebilecek duygu üzere doğar. Daha sonra anne ve babası onu Yahudi veya Hristiyan veya veyahut Mecusi yapar. Şimdi mümin kişinin hidayet dilemesinin ne anlama geldiği üzerinde duralım. Hidayet iki bölüme ayrılabilir. Birincisi genel anlamda iman ve İslam nimetiyle şereflenmektir. Bu bütün müminler için elde edilmiş bir şereftir. İkincisi ayrıntılı olarak hidayete kavuşmaktır. Bu da ayrıntılı olarak iman ve İslam'ın bölümlerine ait marifetlere nüfuz etmek ve bunları yerine getirmeye özen göstermektir. Bu ise bütün müminlerin her gece ve gündüz e, muhtaç oldukları bir marifettir. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle namazın her rekatında bize doğru yolu göster ayetini, Fatiha suresinin 6. ayetini okumayı emir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gece namazında yaptığı dualarında şöyle derdi. Ey Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi olan, gökleri ve yeri yaratan, hazırı ve kaybı bilen Allah'ım, Kulların ihtilaf ettiği konularda onların arasında ancak sen hüküm verirsin. Üzerinde ihtilaf edilen hakka izninle beni hidayet eyle çünkü dilediğini doğru yola ancak sen hidayet eylersin. Bunu İmam Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai rivayet etmişlerdir. Yine bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen bir sünnet olarak aksırıp Allah'a ham deden kişiye Allah sana merhamet etsin denilince aksıran kişi de buna, Allah size ve bize hidayet versin duasıyla karşılık verir. Her ne kadar Iraklı fakihler buna Müslüman kişinin hidayeti için dua edilmesine gerek olmadığı zanlıyla karşı çıksalar da alimlerin cumhuru sünnete uyarak bu duanın yapılacağı görüşündedir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh'e Allah Teala'dan doğruluk ve hidayet dilemesini emir buyurmuştur. E, bu da Müslüm'ün e, zikir ve dua babında rivayet ettiği bir hadiste gelmiştir. Hazreti Hasan radiyallahu anh'e de e, kunut duasında Allah'ım beni hidayete erdirdiklerinin yoluna hidayet et demesini öğretmişti. Nitekim bu rivayetleri dün e, gece vitir namazında okunacak kunutla ilgili olarak zikretmiştik. Günahlar için istiğfar etmek yani bağışlanma dilemek e, bu kulun her şeyden daha fazla muhtaç olduğu bir husustur. Çünkü gece gündüz durmadan hata işlemekte günaha girmektedir. Kur'an-ı Kerim'de tevbe ve istiğfar konusu çok yerde tekrar edilir. İnsanların tevbe ve istiğfar yapmaları emredilir ve buna teşvik edilirler. Tirmiz ve i̇bn Mâce, Enes radiyallahu anh'den Allah Resulü ve vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Her Ademoğlu hata eder, hata edenlerin en hayırlı olanları da tevbe edenlerdir. E, kullu bani ademe on ve hayrul hattain tewwabun. E bu hadis önemli bir hadis. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Çünkü her beşerin hata edici olduğunu beyan ediyor. Bazıları e, imamların özellikle Şiiler imamlarının masum olduğunu, e, tasavvuf ehli ise şeyhlerinin günahlardan mahfuz olduğunu iddia ederek onları hatasız görme eğilimindedirler. Halbuki her beşer, her Ademoğlu hata edicidir kavli, peygamberlerin bile hata edebileceğini e, ifade eder. Buhari'de Ebu Hürer'in e, şu hadisini rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah Azze ve Celle'den bağışlanma diliyor ve tövbe ediyorum. Bu hadisi... Nesai ve i̇bn de rivayet etmiş olup onların e, lafızlarında şu farklılık vardır. Ben günde yüz defa Allah'a istiğfar ve tevbe ediyorum şeklinde. İmam Müslim Egar el-Müzeni radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ey insanlar Rabbinize tevbe edin. Çünkü ben günde yüz defa tevbe ediyorum. Nesai'de Yine şu lafıza rivayet etmiştir. Ey insanlar Rabbinize tevbe edin ve ondan istiğfar dileyin, başlanma dileyin. Çünkü ben günde yüz defa Allah'a tevbe ve istiğfar ediyorum. İmam Ahmet bin Hanbel Huzeyfe radıyallahu an’ten şöylece rivayet ediyor. E, benim dilimde aileme karşı bir sivrilik vardı ve bundan kurtulamıyordum. Yani e, biraz... E, Ağır dilliydim diyor. Ee, bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Buyurdular ki, istiğfar nerede kaldı ey Huzeyfe? Ben her gün yüz defa Allah'a istiğfar ediyorum. Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ben günde yüz defa Allah'tan istiğfar diliyor ve ona tevbe ediyorum. Yani bu manada... E, yakın lafızlarla pek çok rivayet vardır. Ee, farklı olarak yani ek ziyadel olarak Ahmet bin Hanbel'in, Ebu Davud'un, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'nin i̇bn Ömer radıyallahu anhımadan rivayetlerinde şöyle geliyor. Ee, bizler bir tek mecliste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüz defa Allah'ım beni bağışla ve tevbemi kabul et. Muhakkak ki sen tebeleri kabul eden ve çok merhametli olansın dediğini sayardık diyor. Evet, aynı şeyi e, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta Nesai'nin rivayetinde şu şekilde zikrediyor. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan daha fazla Allah'tan bağışlanmamı diler ve ona tevbe ederim sözünü söyleyen birini görmedim, diyor. İmam Ahmet bin Hanbel Ayşe radıyallahu anhadan e, şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle derdi, Allah'ım Yeni iyilik yaptıkları zaman müjdelenen ve kötülük yaptıklarında da istiğfar edenler eyle. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Hoş geldiniz. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu kutsi hadiste geçen Ey kullarım! Sizler bana zarar verebilecek durumda değilsiniz ki zarar verebilirsiniz. Bana bir fayda verebilecek durumda değilsiniz ki fayda verebilirsiniz. Kavine gelince bu ifadenin anlamı şudur, kullar tarafından Allah Teala'ya bir zarar veya fayda eriştirilmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala'nın zatı zengindir, övgeye layıktır. Kulların taatine onun hiçbir ihtiyacı yoktur. İbadetlerden Allah Azze ve Celle için bir fayda hasıl olması da söz konusu değildir. Asıl bu ibadetlerden fayda görenler kulların kendisidir. Allah Teala'ya kulların işlediği günahlardan da bir zarar erişmez. Asıl kullar bu günahlardan zarar görürler. Allah Azze ve Celle e, Ali İmran suresinin 176. ayetinde şöyle buyurur. Resulüm inkarda yarışanlar sana kaygı vermesin çünkü onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara ahiretten yana bir nasip vermemek istiyor. Onlar için çok büyük bir azap vardır. Ve yine Ali İmran suresinin 144. ayetinde... Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gersin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Resulullah aleyhissalatü vesselam hutbede şöyle derdi. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse sapkınlığa düşmüş olur. Bu kimse sadece kendi nefsine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Bu lafzı Ebu Davud e, salat ve nikah babında rivayet eder. Taberani'de Mucemül Kebir'de rivayet eder. Nitekim Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 131. ayetinde şöyle buyuruyor. ''Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkun diye emrettik. Eğer inkar ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır.'' Allah hudutsuz zengindir. Ziyadesiyle övgüye layıktır. Bir ayet kermede de Musa Aleyhisselam'ın şöyle dediği anlatılır İbrahim Suresinin 8. ayetinde. Eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz, kafir olsanız bilin ki Allah gerçekten ganidir, zengindir, hamd layıktır. Ali İmran Suresinin 97. ayetinde. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstahınidir. Ve Hayç suresinin 37. ayetinde de Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Buyurulmuştur. Bütün bunların anlamı şudur. Allah Azze ve Celle kullarının kendisine karşı takva sahibi ve itaat üzere olmalarını sever. Ancak kendisine isyan etmelerini çirkin bulur. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle bir kulun tebe etmesine üzerinde yiyecek ve içeceği bulunan bineğini ıssız bir arazide kaybeden onu arayan nihayet umutsuzluğa kapıldığı ve hayattan ümidi keserek ölümü beklemekten başka çaresinin kalmadığı bir anda yorgunluktan olduğu yerde uyuyakalan uyandığı anda bineğini baş ucunda gören kişiden daha çok sevinir. Bu İmam Müslim'in de rivayet ettiği bir hadiste böylece ifade edilmiştir. Bu insanların tasavvur edemeyecekleri bir sevinçtir. Allah Azze ve Celle'nin duyduğu bu sevinç kulların taat ve tebelerinden müstahani olmasına rağmendir. İşlenen taat ve teybenin faydası da sonuçta Allah'a değil kullara döner. İşte bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin kullarına olan cömertlik ve ihsanının kemalinden, kulların menfaatine olan muhabbetinden ve onları zararlı şeylerden uzak tutma arzusundan kaynaklanmaktadır. O Azze ve Celle Kullarının kendisini tanımasını, kendisini sevmesini, kendisinden korkmasını, kendisine karşı takvalı olmasını, kendisine itaat etmesini ve ibadetlerle kendisine yaklaşmasını ister ve bunlardan hoşnut olur. Yine kullarının günahlarını bağışlayan ondan başka birinin bulunmadığını ve kulların günahlarını bağışlamaya sadece onun kadir olduğunu bilmelerinden de razı olur. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Nitekim... E Ebu Zer radıyallahu anh'ten gelen e, bu kutsi hadisin bir rivayetinde şöyle denilir. Her kim benim günahları bağışlamaya kadir olduğumu bilir ve benden bağışlama dilerse onu bağışlarım. Günahının büyüklüğünü aldırmam. E, bir hadis-i şerifte de e, Buhari ve Müslümin rivayet ettikleri başka bir hadis-i şerifte. Bir kul günah işler ve Ya Rabbi bir günah işledim. Sen beni mağfiret et der. Cenab-ı Hak da kulum günahları bağışlayan ve ondan dolayı hesaba çeken bir Rabbi bulunduğunu bildi. Ben de kulumu bağışladım buyurur. Ali radıyallahu anh'ten e, Tirmizi, Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettikleri bir hadiste e, şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğine bindiği zaman üç defa Allah'a hamd eder, üç defa tekbir getirir ve şöyle derdi. Allah'ım! Seni tenzih ederim. Ben nefsime zulmettim. Beni bağışla çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Sonra güler ve şöyle buyururdu. Şüphesiz Rabbiniz kulunun Rabbim günahımı bağışla demesinden ve kendisinden başka günahları bağışlayan birinin bulunmadığını bilmesinden hoşlanır. Buhari ve Müslim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ederler. Vallahi Allah Teala kullarına bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir. Evet, Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresinin 135. ayetinde şöyle buyuruyor ki, bu ayetin üzerinde e, anlamı üzerinde düşünmek gerekir. Onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde, Allah'ı hatırlayıp günahlarından hemen tevbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülükte bile bile ısrar etmezler. Evet bu ayet-i kerimede günahkarlar için Allah Teala'dan başka sığınılacak ve günahları bağışlayacak ondan başka güvenilecek birinin bulunmadığına bir işaret vardır. Tebük seferine katılmaktan geri kalan üç kişi hakkında da e, Tevbe suresinin 118. ayeti inmişti. E, bu hususa işaret ediyor bu da. Ayetin ifadesi şu şekilde. Ve seferden geri bırakılan üç kişinin de tebelerini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan, onun azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tevbesini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, Pek esirgeyendir, Bu üç kişinin tevbesinin kabulünden bahsedilirken onların tevbesi Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka yol olmadığı inancıyla ilişkili olarak anlatılmıştır. Çünkü insanoğlu yaratılmış bir varlıktan korktuğu zaman ondan kaçar. Başka bir yaratılmışa sığınabilir. Ancak Allah'tan korkan kişi için ondan başka sığınılacak bir sığınak ve ondan başkasına kaçacak bir kaçış yeri yoktur. Ondan kaçış yine onadır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir duasında senden başka sığınacak bir yer ve kurtuluş yolu yoktur buyurmuştur. Buhari, e, Müslim e, rivayet etmişlerdir bunu. Yine e, Müslim'in bir rivayetinde şöyle gelir. Senin öfkenden, senin rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınırım buyururdu. Allah rahmet eylesin. Hudayl bin İyaz rahimine şöyle diyor. Gecenin karanlık örtülere büründüğü ve üzerindeki karanlık örtüyü çıkardığı her vakitte Allah Teala şöyle nida eder. Kim benden daha cömert olabilir? Oysa yaratılmış olanlar ben onları gözetlediğim, sanki onlar bana isyan etmemişler gibi kendilerini yataklarında himaye ettiğim ve sanki bana... Karşı hiç günah işlememişler gibi korumalarını deruhte ettiğim halde bunlar yapıyorlar. Ben ise lütfumla isteyankarlara cömertlik yapıyor, kötülük yapanlara ihsanımla iyilikte bulunuyorum. Bana dua edip de duasına karşılık almayan kim var? Yahut benden isteyip de istediğini alamayan kim var? Yahut kapımı çalıp da uzaklaştırdığım kimse var mı? Ben lütufum ve lütuf bendendir. Ben cömertim ve cömertlik bendendir. Ben kerimim, kerem bendendir. Günahları işledikten sonra günahları bağışlamam da benim keremimdendir. Benden istediğini kulma vermem ve benden istemediği halde vermem de keremimin eseridir. Tevbe eden kişiye sanki hiç günah işlememiş gibi vermem de keremimdendir. Benden kaçan kullarım nerede? Kapımı bırakıp uzaklaşan günahkarlar nerede? Bunu Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da rivayet ediyor. Şimdi hadisin kalan bölümüne gelelim.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 Bu ifadeler şuna işaret ediyor. Allah azze ve celalenin mülkü kulların ibadetleriyle artmaz. Bütün insanlar takva ve iyilik üzere olsalar, hatta hepsinin kalbi en muttaki insanın kalbi gibi olsa bile Allah'ın mülküne bir etkisi olmaz. İnsanların isyanı ile de Cenabı Hakk'ın mülkünde bir eksilme meydana gelmez. Hatta bütün insanlar ve cinler en günahkar insan gibi olsalar dahi bu durum değişmez çünkü Allah subhanehu ve teala zatı ile başkalarına muhtaç olmaktan müstaniyidir. Bundan yüce ve uzaktır. Zat sıfat ve fiillerinde o mutlak kemal sahibidir. Onun mülkü her yönüyle öylesine kemal sahibidir ki her yönden ve nereden olursa olsun ona bir eksiklik ilişemez. Bazıları şöyle demişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin mahlukatı şu andaki mevcut hal üzere var etmiş olması başka bir hal üzere var etmesinden daha kamildir. Bu hal daha başka bir hal üzere olmasından daha hayırlıdır. Burada bulunan şer ise göreceli olup bazı şeylerin diğerine nispetle durumunu göstermektedir. Yani bu şer yokluğu her yönden varlığından daha hayırlı olan mutlak manadaki şer değildir. Hatta bunun varlığı yokluğundan daha hayırlıdır. İşte bu hayır onun elindedir ayetinin anlamıdır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Şer ise senden değildir sözünün anlamına girecek olursak, yokluğu varlığından hayırlı olan sırf şer senin mülkünde mevcut değildir. Zira Allah Teala mahlukatı hikmetinin ve adaletinin gereği üzere yaratmıştır. Kendi zatınca bilinen bir hikmete binaen mahlukatından bir kısmına lütuf ve ihsanını tahsis etmiş, geri kalan kısmına da adaletiyle muamele etmiştir. Bu, bu şekilde e, bu bazılarının ifade ettiği anlam e, hadis-i şerifteki şu ifadeye aykırı görünüyor. Şayet bütün halk iyilik ve takva yönünden işlerindeki en mükemmel kişinin kalbi gibi bir kalbe sahibi olsa bu durum onun mülkünde sivrisineğin bir kanadı kadar bile olsa hiçbir şey artırmaz. Eğer bütün insanlar işlerindeki en günahkar insan gibi olsalar bu da onun mülkünden hiçbir şey eksiltmez. Bu ifadeler şuna delalet ediyor. ''O'nun mülkü hangi durum söz konusu olursa olsun mükemmel haldedir. İbadet ve taatler ile artıp daha mükemmel olmadığı gibi günahlar ile eksilmez ve hiçbir şey ona etki etmez.'' Aleyküm selam ve rahmetullah. Yine e, bu ifadelerde şuna da işaret vardır. ''Asıl olan takvadır. Günah hali ise değişime uğramak demektir. Kalp iyilik ve takva üzere olursa organlar da iyilik üzere olur.'' Kalp günahkar olursa organlar da günahkar olur. Nitekim Allah Resulü Aleyhissatü vesselam göğsüne işaret ederek takva işte buradadır buyurmuştur. Ebu Zer radıyallahu rivayet etti. Kutsal hadiste geçen ey kullarım eğer sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz hep birlikte bir düzlükte toplansa ve benden dilekte bulunsalar, ben de her insana istediğini verse bu durum benim katımda olandan denize batırılan iğnenin çıkarıldığında eksilttiğinden başka hiçbir şey eksiltmez. Bu sözlerle Allah Azze ve Celle'nin kudretinin kemali, mülkünün kemali, mülkü ve hazinelerinin bitmez ve tükenmez olduğu, vermekle eksilmeyeceği anlatılmak istenmektedir. İnsanlar ve cinler arasından öncekilere ve sonrakilere hepsine birden istedikleri verirse bile onun mülkünde bir eksilme olmaz. Bu ifadelerde aynı zamanda... İnsanları istemeye ve ihtiyaçlarını ona arz etmeye, Allah Azze ve Celle'ye arz etmeye bir teşvik vardır. Buhar ve Müslim, Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu e, rivayet ederler. Biriniz dua ettiği zaman, Allah'ım beni dilerse affet demesin. Fakat isteğini kesin olarak belirsin ve buna olan arsunu oldukça büyük tutsun. Çünkü verdiği hiçbir şey Allah Teala'ya büyük gelmez. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh de şöyle der. Allah'a dua edip bir şey istediğiniz zaman taleplerinizi yüksek tutunuz. Çünkü onun katındakiler asla bitmez. Dua ettiğiniz zaman kesin bir dille isteyin. Çünkü Allah Teala'yı mecbur tutacak hiç kimse yoktur. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bu durum benim katımda olandan denize batırılan iğnenin çıkarıldığında eksilttiğinden başka bir şey eksiltmez e, sözüyle Allah Azze ve Celle'den nakletti ifade e, gerçekten doğrudur. Çünkü Allah Teala'nın katında olan e, Nahil Suresi'nin 96. ayetinde belirtildi gibi kesinlikle eksilmez. O ayette şöyle buyrulur. ''Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir, Allah katındakiler ise bakidir.'' Elbette sabırlı davrananlara Yapmakta olduklarının en güzeliyle Mükafatlarını vereceğiz Denizin içine batırılıp çıkarılan bir iğneyi düşünün Bu iğne denizden herhangi bir şey eksiltebilir mi? Aynı şekilde bu denizden bir kuşun su içtiğini düşünelim Bu kuşun içtiği su denizden ne eksiltebilir? Bu sebeple Hızır Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle kendi ilimlerini kıyaslarken Musa Aleyhisselam'a bu misali vermiştir bu manada İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Hakikaten de ne iğne ne de kuş denizden bir şey eksiltemezler. Çünkü denizler dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar okyanuslar boyunca uzanır gider. Karalardan akan nehirlere sürekli beslenir. Denizlerden alınan sular onda herhangi bir eksilme meydana getirmez. Zira denizlere ilave olarak gelen sular... Alınandan kat kat fazladır. Cennette bulunan yiyecek ve orada bulunan diğer şeyler de böyledir. Asla tükenmez. Nitekim cennet nimetleri hakkında Allah Azze ve Celle Vakıa suresinin 32-33. ayetlerinde tükenmeyen ve yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler buyurmuştur. Hadis-i şerifte de cennetten bir meyve koparıldığında koptuğu yerde hemen aynısı çıkıverir buyrulmuştur. Diğer bir rivayette iki katı verir buyrulmuştur. Taberani Mucemül Kebir'den akleder bunu. Yani bu durumda cennet nimetleri ebediyen eksilmez. Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kusuf namazı yani güneş tutulması namazının hutbesinde söylediği şu söz de delildir. Ve cenneti gördüm. Oradan bir salkım üzüme uzandım. Eğer onu almış olsaydım dünya durdukça ondan yemeye devam ederdiniz buyuruyor. Bu hadis-i şerifi Buhar ve Müslim i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan İm İmam Ahmet bin Hanbel'de Cabir radiyallahu anh'den rivayet etmiştir. İmam Ahmet'in rivayetindeki lafız şöyle. Eğer onu size getirmiş olsaydım gök ile yer arasındakiler yeseler ondan bir şey eksiltemezlerdi şekilde geliyor. Bunun gibi cennet ehlinin yediği kuşların eti de tükenmez. Yenilenin yerine sanki canlıymış gibi hemen yenisi gelir ve ondan bir şey eksilmez. E, bu manada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Hennat Eseriye'nin Kitab-ı Zühd'te, İmnebi Şeybe'nin Musannef'inde e, ve diğer bazı muhaddislerin eserlerinde rivayetler mevcuttur. E, fakat bu rivayetlerde isnatlarında zayıflık vardır. Bu söz Kâb e, radiyallahu anh'ten yine Ebu İmame el-Bahili'nin sözü olarak da yani mevkuf olarak da nakledilmiştir. Ebu İmame radyallahu anh'ten gelen rivayette diyor ki: içeceklerin durumu da böyledir. Bitti tükenince yerine aynısı tekrar gelir. Salih halimlerden birini ölümünden sonra rüyada görürler. Alim şöyle der: selam ve rahmetullah. Sizden ayrıldığım zamandan bir tek bir pilişten başka bir şey yemedim. Siz cennet yemeklerinin hiç tükenmediğini bilmiyor musunuz? Tirmizi ve i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle'nin katında bulunanların neden bitip tükenmediğinin sebebi şu sözlerle açıklanır. Ee, kutsi hadiste Çünkü ben cevvat, cömert, vacit, zengin ve macidim, övgeye layık olanım, dilediğimi yaparım. Benim vermem söz ile, azabım da söz iledir. Bir şey irade ettiğim, istediğim zaman ona sadece ol diye emrederim, o da olu verir. Yine e, Yasin Suresi 82. ayetinde bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir, hemen olu verir. Ve e, Nahil Suresinin 40. ayetinde biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyecek sözümüz sadece ol dememizdir, o da hemen olu verir. Ayetleri e, bu husse açıklık getiriyor. İmam Bezzar müsnedinde e, isnadı söz götürebilecek derecede olan e, bir isnad ile naklediyor. Ebu Hureyri radıyallahu anh'den. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu şeklinde naklediyor. Allah'ın hazineleri sözden ibarettir. Bir şey irade ettiği zaman ona ol der hemen ol verir. Allah subhanehu ve teala bir ihsanda bulunmak azap etmek ve buna benzer bir şey istediği zaman ol der hemen olu verir. Bunlar da eksilme olması nasıl tasavvur edilebilir? Aynı şekilde bir şey yaratmak istediği zaman ol der hemen olu verir. Tıpkı Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi ve olu verdi ayetinde buyurduğu gibi. Bunu İbn Kesir tefsirinde nakleder fakat isnadında Alep bin Temim isimli zayıf bir rahi vardır bunun. Bu manada e, yine İsrailiyattan gelen de bazı rivayetler var. E, biz bu rivayetleri hiç zikretmeden direkt e, Ebu Zer radiyallahu anh'den gelen İmam Müslim'in rivayet ettiği hadise devam edelim. Ey kullarım bunlar sizlerin amellerinizdir. Ben onları sizin için bir bir sayıyorum. Sonra da onları size eksiksiz vereceğim ifadeleri Allah subhanehu ve teâlâ'nın kulların amellerini tek tek saydığını, sonra onlara bu amellerin karşılığını vereceğini beyan etmektedir. Nitekim Zilzal suresinin 7-8. ayetlerinde, Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür buyurulmuştur. Yine Keyif suresi 49. ayetinde, Kitap ortaya konmuştur. Suçluların orada yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize bu nasıl kitapmış Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sahip dökmüş derler. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez buyurulmuştur. Ali İmran suresi 30. ayetinde Herkesin iyilik olarak yaptıklarını da kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulduğu günde insan isteyecek ki kötülükleriyle kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Ve yine Mücadele suresinin 6. ayetinde o gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir buyuruyor. Hadis-i şerifte geçen sonra da onlar size eksiksiz vereceğim sözünden açıkça anlaşılan anlam. Bununla kastedilenin her canlı ölümü talacaktır ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir ayetinde ki bu Ali İmran 185. ayetidir. Bu ayette belirtildiği gibi karşılıkların kıyamet günü verilecek olmasıdır. Ee, yine burada e, Nisa suresinin 123. ayetinde geçtiği üzere Bu karşılığın hem dünya hem de ahirette verilmesinin kastedilmiş olması da e, mümkündür. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka dost da yardımcı da bulamaz buyruluyor bu ayette. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti şöyle tefsir etmiştir. Müminler işledikleri kötülüklerin cezasını dünyadayken çekerler. İyiliklerinin karşılığı ise ahiret için saklanır ve karşılığını orada tas tamam alırlar. Kafirlerin durumuna gelince onlara işledikleri iyiliklerin karşılıkları dünyadayken ödenir. Kötülükler ise ahiret için biriktirilip saklanır ve ahirette bundan dolayı cezalandırılırlar. Amellerin karşılığının verilmesi demek... İşlenen hayır veya şer cinsinden amellerin karşılığının verilmesi demektir. İşlenen şerli amellerin karşılığı herhangi bir fazlalık olmadan aynı verilir. Ancak Allah Azze ve Celle bağışlarsa o müstesna. Hayırlı ameller ise iyilikler 10 katından 700 katına yahut miktarını sadece Allah Azze ve Celle'nin bilebileceği miktara kadar katlanarak ödenir. Nitekim Zümer Suresinin 10. ayetinde şöyle buyuruluyor. Yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Kutsiyaliste geçen, öyleyse her kim hayır bulursa Allah'a hamd etsin, her kim de bundan başka bir şey bulursa kendi nefsinden başkasını kınamasın sözüne e, gelince burada şöyle bir işaret vardır. Aslında bütün hayırlar insanların tam olarak kendi çabalarıyla hak ederek elde ettikleri hayırlar değil Allah Teala'nın kullarına bir lütfudur. Kötülük ve şerler ise insanların kendi arzuları peşinde koşmaları sonucunda tamamen kendilerinden kaynaklanan amellerdir. Nitekim Nisa suresinin 79. ayetinde ''Sana gelen iyilik Allah'tandır, başına gelen kötülük ise nefsindendir.'' buyurulmuştur. Ali radiyallahu şöyle diyor. ''Kul Rabbinden başkasına asla umut bağlamasın. Günahından başka bir şeyden de hiç korkmasın. Çünkü Hak subhanehu ve Teala, ''Bir kulun başarı ve hidayetini dilediği zaman onu taatinde başarılı kılar. Bu durum Allah'ın ona bir lütfu olur. Bir kimseyi terk etmek istediği zaman da onu nefsiyle baş başa bırakır ve kişiyle nefsinin arasından çekilir. Allah'ın zikrinden gafil olduğu için şeytan onu doğru yoldan saptırır. O da hevasının peşine düşer. İşi gücü azgınlık olur. Bu durum onun adaletinin bir yansımasıdır.'' Çünkü kitabın indirilmesi ve peygamber gönderilmesiyle onun aleyhine bir delil ortaya konmuştur. Peygamber gönderildikten sonra Allah'a karşı insanların sunabilecekleri bir delil kalmamıştır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Evet, kutsi hadisin sonunda gelen, her kim de bundan başka bir şey bulursa, kendi nefsinden başkasını kınamasın sözüyle e, ne anlatılmak istendiğine bakalım. Eğer bu sözlerle bu hususları dünyada bulmuş olanlar kastediliyorsa bu durumda işlediği salih amellerin peşin ödenmiş mükafatı niteliğindeki bu karşılıktan dolayı Allah Teala'ya hamd etmesi emredilmiş olmaktadır. Bu husus Nahil Suresi'nin 97. ayetinde şöyle ifade edilir. Erkek ya da kadın mümin olarak kim iyi ameli işlerse... Onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Bunun yanında işledikleri sebebiyle dünyada cezasını gördüğü kötülüklerden dolayı da nefsinin kınaması emredilmiş oluyor. E, nitekim Allah Azze ve Celle Secde Suresinin 21. ayetinde... E, en büyük azaptan önce onlara mutlaka en yakın azaptan tattıracağız. Olur ki imana dönerler Buyrulmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet demek ki dünyada mümin kişinin başına bir bela geldiğinde dönüp nefsini kınaması bu durumun onu tevbe ve istiğfarla Allah'a yöneltmesi gerekir. İşte burada mümin ve münafın bir farkı söz konusudur. İmam Ahmet bin Hanbel müsnedinde Ebu Davud'da Sünen'inde Resul-i Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Mümin kişi bir hastalığa yakalandığı ve bundan afiyet bulup iyileştiği zaman geçmiş günahlarına kefaret ve ömrünün kalan kısmı için de bir nasihat olur. Münafık biri hastalanıp sonra sıhhatine kavuşunca tıpkı sahibi tarafından niçin bağlandığını ve neden dolayı salı verildiğini idrak edemeyen bir hayvan gibi önce bağlanmış ve sonra da salı verilmiş olur. Allah ondan razı olsun. Selman'ın farisi şöyle diyor. Mümin belaya uğrar, bu durum geçmiş günahlarına kefaret olur ve kalan ömründe Allah'ın rızasına uygun şekilde geçirmesini sağlar. Kafir de belaya uğrar ama onun durumu salı verildiğinde niçin salı verildiğini ve bağlandığında neden bağlandığını bilmeyen hayvana benzer. Eğer kim hayır ya da başka bir şey bulursa sözünden maksat ahiretteki durum ise bu da Hayır bulan kişilerin ahirette bu durumlarından dolayı Allah'a hamd ettiklerini ve başka şey bulanların da kınamanın fayda vermediği yerde nefislerini kınama, kınadıklarını haber vermiş olmaktadır. Bu durumda söz emir kipinde olmakla birlikte anlamı haber kipinde olmaktadır. Tıpkı Peygamber aleyhisselatü vesselamın kim aleyhimde kasten yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın hadisinde olduğu gibi. Yani bu sözün anlamı şudur. Benim hakkında yalan sözü uyduranlar cehennemde kendilerine oturacak yer hazırlamış olurlar. Yani bir haber ifadesidir bu. Allah Azze ve Celle cennet ehline kendi lütfundan rızık olarak verdiklerine karşılık Allah'a nasıl hamd ettiklerini e, Araf suresinin 43. ayetinde şöyle haber veriyor. Cennette onların altlarından ırmaklar akarken kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Zümer suresi 74. ayetinde şöyle buyurulur. Onlar bize verdiği sözde sadık olan ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna varız kılan Allah'a hamdolsun. İyi amelde bulunanlar mükafatı ne güzelmiş derler. Fatır suresinin 34-35. ayetinde cennette şöyle derler. Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. O Rab ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda cennete yerleştirdi. Artık orada ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir. İbrahim suresi 22. ayetinde Hesapları görülüp işi bitirilince, iş bitirilince şeytan diyecek ki Şüphesiz Allah size gerçek olanı etti.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 Allah'ın gazabı sizin kendinize nefsinize olan kötülüğünüzden elbette daha büyüktür. Zira siz imana davet ediliyorsunuz fakat inkar ediyorsunuz. Evet. Bizlerden önce yaşamış salih zatlar kusurdan dolayı ameli bırakmak durumunda kaldığında nefsi kınamaktan sakınmak maksadıyla güzel ameller işlemek için gayret gösterirlerdi. Nitekim Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'den merfu olarak yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselama nispet ederek şöyle nakleder. Ölüp de pişmanlık duymayan hiç kimse yoktur. Eğer iyi bir kişi ise daha fazla iyilik yapmadığına pişman olur. Kötü biri ise durumunu düzeltmediğine pişmanlık duyar. Mesruk rahimeullah'a fazla miktarda yaptığın şu ibadetleri biraz azaltsan dediler. O da şöyle cevap verdi. Vallahi Yetkili biri bana gelse ve bana azap edilmeyeceğini haber verse bile bütün gayretimle ibadet etmeye devam ederdim. Bunun sebebini sorduklarında şöyle dedi. Şayet cehenneme girecek olursam nefsimi kınamak için mazeret kalmasın diye çokça ibadet ediyorum. Allah Teala'nın kendini kınayan, pişmanlık duyan nefse yemin ederim ayet ulaşmadı mı? Onlar cehenneme girdiklerinde nefislerini kınayacaklardır. Zebaniler onları boyunlarından yakalayıp götürecek kendileri arasında perde çekilecek ve bütün umutları tükenecektir. Rahmet de onlardan uzaklaştırılacak ve herkes orada kendi nefsini kınamaya başlayacaktır. Amir bin Abdü Kays şöyle derdi. ''Vallahi bütün gücümle, gayretimle ibadet edeceğim. Eğer başarılı olursam bu Allah'ın rahmeti sayesinde gerçekleşmiş olur.'' Başaramazsam, hiç olmazsa nefsimi kınamam. İbn-i Ayyaş'ın azatlısı Ziyad, İbnül Münkedir ve Safvan bin Süleyme şöyle derdi. İşi ciddi tutup ibadet yolunda çalışmak ve aynı şekilde yasaklardan sakınmak gerekir. Durum umduğunuz gibi olursa yaptığınız ameller bir fazlalık olur. Beklediğiniz gibi çıkmazsa, hiç olmazsa kendinizi kınamazsınız. Aleyküm selam ve rahmetullah. Muttarif bin Abdullah da şöyle derdi ibadet yolunda sıkı çalışın. Eğer durum Allah Teala'nın rahmetinden ve affından umduğumuz gibi çıkarsa bu işlediklerimiz bizim için cennette dereceler kazandırır. Yok eğer durum korktuğumuz ve sakındığımız gibi tehlikeli olarak zuhur ederse hiç olmazsa şu ayette buyurulduğu gibi feryat etmeyiz. Ee, ve Fatır Suresi 37. ayetin okudu. Rabbimiz bizi çıkar önce yaptığımızın yerine iyi işler, salih ameller işleyelim. Amel işledik ama bunun bize faydası olmadı deriz. Diye devam etti. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain.